Daha doğrudan. Bizden daha erken geliyor. Bizden bir o, gün önce başlıyoruz. Bizden önce başlamış. Bir, bir sonra sonra gün sonra, sonra başlamış. Sonra e, lazım. E, son bu. Son oldu. Bu sene. Dericiğim bizden bir gün sonra. Hatta siz yanlış tutuyorsunuz yine o şey mevzu gibi. eee Faiz mevzu gibi yine bir döndü bu sene bir gün sonrası da bakılır. İndeci görmeye inanamıyorum. Astronomi günleri, astronomik hesaplar daha ayın ne zaman nerede görüneceği bilmiyoruz. Mesela bu sene baktım takvile öldüğün. Güneş övelen bir neyse gör Güney düş. Güneş bir Ofus'ta görünecekmiş. Pase'de tabii Güneyden kısmen görünecekmiş. Avusturya'da kısmen görünecekmiş. Kilpinede de gelecekmiş yani günün güne ona günü daha iyidir. Türkiye'da ayın nerede Türkiye'de, yani Türkiye'de ayın bir Hakar'dan gelmiş en başa Hakar'dan gelmiş günü doğurdu. Ben sonra da Bedüne'de. Gayet ihtiyaçlanmış bu na Hazreti Enes'te ara, aranın bunu bir günün işte hilal diye kart okunu gösterendi. Oraya baktılar. Niye niye kartını gösteriyor? Çünkü dünya doğudan batıya doğar, batın doğuya dener. Çünkü doğudan <gülüyor> batıya dener. Aynı oluyor da turu diyor, bu yüzden batıdan görünmüş. Daima. Meşhur kade. İyaz da zekâsı daha böyle mesel hükmü girmişti. Enes'in yüzü yüzüne baktı. Ağırmış kaşlarından bir kılın aşağı kırılmış ve sarkmış olduğunu gördü. Enes onu görüp de İlal zatini anladı. Eliyle Enes'in kaşın şöyle sıvadı. O kıl düzeltti ve ya ebe, Hamza, Hani Hamza'nın oğlu Enes. Ee, bir daha bak görebiliyor musun diye sordu. Enes baktı. Şimdi kayboldu. Göremiyorum cevabını verdi. Yine Mevlana diyor ki ey Hüsamettin. Senin metini haset ehlinin anlamaması için beş isten ve yedi kat gökten harçlıyor olarak öderim. daha şimdi yaz ki de ülkü imamlık etmek için ileri geçti. Şimdi kadar sen övdüm, şimdi yerine geçti. Artık <gülüyor> vazifeleri <yap>. yok. <gülüyor> Çok da, bura kadar kafi mi? Fakültüde bir hayrı olmuyor. İki oldu mu? Üç. Hacı yok. Hıçlamazan Herkes evinde işi vardır, bir yere davet edilir, giden, ee, mevduğumuz 98-13. <gülüyor> Suyun var mı çok anlaşılmayan? Açık değişik, önce kafayı gizli bir şey burada. Kadriye'de ki, Karaca nasıl da göz görmüyor ama iman... O başka. Yalnız size bir şey söylüyorum çok enteresan bir şey derler ki Hazreti Peygamber ayı yerde ya o görenlerin aynı kaşları göz önüne görmüş iki görmüşler diyor ay çift görmüşler diyor oldu çok enteresan diyor şöyle bin tane ayna koy bin tane bin cepat kendini görürsün. Bir de her, her tek bir ayna kapta. Tek insan büyük sıkıntı. Böyle bunu ne baş Şöyle oğlum, neyim, şş şş şş şey. bir ayna koy, kocaman aynı. kendin. Şöyle 10 tane ayna koy, 1000 tane koy, bir tane gözükse. <gülüyor> her <gülüyor> de kendini ayrı görürsün. Çünkü o e, ayrı bir ayıbı şeyindeyiz ya. Değecek haftaya inşallah başka bir mevzu Bir şart. Evet. А я не место как бы.